صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerimiz, ilim, ayet hadis okunandır. Allah şöyle buyurdu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu, denilendir. Bunun dışındakiler şeytanların vesveselerinden ibarettir. Buyuruyor Allah dostları. Onun için biz ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin ışığı altında sizlerle sohbet ediyoruz ve günden kalan hatta bir evvelden kalan rivatı tamamlayacağız inşallah. Mukaddim Süleyman eee radıyallahu teala antan edildi. E, Meryem Suresi'nin 85 86. ayet kelimelerinin kerimelerinin tefsirinde varid olduğu üzere Estağfirullah. Yevme nahşuru'l muttaqina ila'r Rahmani veftah ve, ve nesuiqu'l mujrimina ila cehenneme virda. Takva sahip kulları Rahman Teala'nın kabul makamına, cennetine ve rıza yurdu olan e, mekanına cennetler mekandadır tabi. Allah mekansızdır ama Allah'ın razı olduğu mekan cennet mekandır. Göklerin üstündedir. Ve lakin e, bir e, yaratılmış, sonradan yaratılmış hadis, mahluk olması hasebiyle e, mekanidir. Yani mek e, belli bir yeri vardır. Allah Teala'nın onun Allah'a haçlı olmak demek Mevla'nın e, razı olduğu, girenlerden razı olduğu, başka bir ifadeyle razı olduğu kulları girdirdiği cennete haşt edeceğiz. Veftten, binekli cemaatler halinde. Onları yürütmeyeceğiz. Yüzüstü süründürmeyeceğiz. Onlara zahmet çektirmeyeceğiz. Onları e, kurbanlarına işte dünyada kesikleri kurbanlar ve vs hayrat ve hasenatları sayesinde e, bindireceğiz. E, binekler üzerinde cennete sevk edeceğiz, haş edeceğiz. Bu Adkerimen tefsirinde cennete nasıl gidildiği, cennete nasıl girildiği, cennette neler görüldüğü vesaire işte içki içmekten, fuhuştan, haramlardan, günahlardan sakınan mütteki kullara eee lütfedilen cennetlerin e, mükafatı beyan edildi. Bundan evvelki derslerde Kale Hz. Mukatil e, dedi ki Ve yusakü helbün ile nar. Şimdi ad Kerime'nin ikinci kısmına geçtik. Burada da buyurur ki mücrimleri, mücrim suçlular demek. Ve nesûku sevk edeceğiz. El mücrimine mücrimleri Esta'adübillah ve lev Habibim bir görecek olsaydın اِذِ الْمُجِرِمُونَ نَاكِسُورُ اُوْسِيمُ عَيَنَةً O suçlular yani tabi en büyük cürm, en büyük suç, en büyük zulüm şirktir. Allah'a ortak koşmak. Celle Celal'u, helala haram demek, harama helal demek. Bunun hiç yenilir yutuluk tarafı yok. O mücrimler, o suçlular نَاكِسُورُ اُوْسِيمُ başlarını eğmişler İnde Rabbim, Rablerinin huzurunda Mevla mekandan münezzeh. Ama onları bir yere toplamış. O sahada kafalarını böyle eğmişler. Dünyadayken böyle kafaları dik yürüyen, işte efendim sağa sola böyle hava atan, caka satanlar, böyle boynlarını eğmişler Mevla'nın huzurunda. Rabbena bizim Rabbimiz ebzharna. Biz şimdi hakkı hakikati gördük. E ne göreceksin? Ölümü gördü, kabri gördü, mahşeri gördü. Artık cehenneme doğru gidiyor. Daha ne... Görmedik ne kaldı? Anlaşıldı ki Allah'ın buyurdukları hakmış. Ve <gülüyor> semi'ina, ya Rabbi, artık senin nidanı işittik. Melekleri gördük, meleklerin nidasını işittik. Cehennemin gürlemesini işittik. Bak, kabrinden kalkarken, estağfirullah, izâ râetum min mekânim baîdî. Çok uzak yerden cehennem onları gördüğü zaman adam da mahşere mezardan kalkıyor. Cehennem kendi adamlarını tanıyor, seçiyor. Cehennem onları görüyor. Çünkü cehennem kendinin müşterilerini arıyor ma. Benim adamlarımı bana gönder diye Allahu Teala'ya "Ya Rabbi, atini ma Bana söz verdiklerini bana ver." diyor. Miraç gecesinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin zincirleri, bu kavları Efendim azapları, e, tasmaları, efendim, demirleri, zincirleri, halkaları Bütün bunları gördü Miraç gecesinde Zaten onun için Miraç'tan döndükten sonra gülmesi kesildi Resulullah Efendimiz'e Sallallahu aleyhi ve sellem gülmesi çok azaldı yani Çünkü cehennemi gördü Ve cehennem bağırıyordu Allah'a yalvarıyordu Ya Rabbi bana vaat ettiklerini bana gönder Cehennemin adamları var arkadaşlar. Bu dünyada şimdi aramızda. İnşallah biz olmayalım. Bizim de olmadığımız kesin değil. Bir garantimiz yok. Onun için dua edelim Allah biz etmesin. Cehenneme elinden olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bu Ramazan-ı Şerif cehennemden azat olmak için ve beraat almak için iftar saatleri, sehurler, seherler, işte beş vakit namaz saatleri, duanın en kabul olduğu saatler bunlar birer Fırsattır ve ganimettir. Şimdi kurtuluyor. Burada kurtuluyor kurtulan arkadaşlar. Mahşerde kurtuluş yok. Mahşerde nerenin adamıysan oraya sevk eder, ederler seni. Ve nesugul yine. Bak mücrimleri sevk ediyoruz. Sevkiyat var. Yani zoraki götürülüş var. Onu keyfine kalsa cehenneme doğru gider mi adam? Herkes cennete girmek ister. Ama dünyada sana bir imtihan ee, imkanı verildi ve bu imtihanı da sen kaybettin. Hep cehennem tarafını seçtin. İçki, kumar, faiz, fuhuş, yalan, dolan, oruç yok, namaz yok, teravih yok, sünnet yok, farz yok, vacip yok, müstehap yok, edep yok, hiçbir şey yok. Kur'an'dan, sünnetten bir haber. Habersiz yaşamışsın sen. Böyle olur mu Allah ahirete inanan? Dünyanın işlerine inanıyorsun da ...geçimine inanıyorsun... ...memuriyetine inanıyorsun... ...imtihanına inanıyorsun... ...bilmem... E, ...işte imtihanların adları var işte... O, o, ...bilmem ne... E, ...harfleri, baş harflerini toplamışlar ya... ...her dakika bir imtihan çocuklara... ...dayatıyorlar... ...ondan sonra kazanmak için... ...ne heyecanlar, ne gayretler, ne çabalar... ...çocuğunu üniversiteye sokmak için... ...kadın ineğini satmış... ...arsasını satıyor... ...köydeki evlerini satıyor... Neymiş okul okusun. üniversite okusun. Ya e okusun da e, ahireti kazanması için ne yaptın? Ehli sünnet itikadı öğrettin mi? Namaz, oruç, hac, zekat öğrettin mi? Abdest öğrettin mi? Gusül, taharet öğrettin mi? Hiçbir şeyden haberi yok. Koca çocuk olmuş, liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiyor gidiyor. Efendim Allah'tan, peygamberden haberi yok ya. Bu nasıl olacak? Ondan sonra Allah'ın huzuruna çıktıkları vakit eğmişler boyunlarını Ya Rabbi biz şimdi hakkı gördük. Hakikati işittik. E niye yaradı bu görmek, bu işitmek? Mevla sana niye verdi bu gözleri, bu kulakları? Filmler seyret, diziler seyret. Açık oturumlar, haberler, havadisler, reklamlar, maçlar. Bunlarla mı meşgul ol diye verdi, verdi sana allah Teala? E şimdi sen bu imtihanı kaybetmişsin. Bu imtihan açılmış sana işte. Bu dünya bu imtihan yurdundayız. Hazır imtihan bitmedi. Kağıtlar toplanmadı. Amel defterleri dürülmedi. Zil çalmadı. Ölüm zili çalmadı. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Bir anda tevbe etsen Allah kabul eder seni. Helminse halin elmin tabin elmi mustaqfir. Var mı bir şey isteyen vereyim diyor sahurde. Bir abdest alsan ki rekat hacet namazı kıl, Teheccüd namazı kıl. Kazaların var ise hiç durma, başka iş yapma, kazalarını kıl. Helmintea teabim var mı tövbeden bana dönen Allah buyuru. Tevbesini kabul edeyim. Hemen estağfirullah söylesene. Helmi müstağfirim var mı bağışlanmak isteyen, örteyim günahlarını, kusurları, setre diyim, mahvedeyim Allah buyuru. Celle celal. E sen ne iş yapıyorsun ya? Bu imtihan sen, senin isteğine göre bitmeyecek. Senin verdiğin vakte göre nihayete ermeyecek. Mevla bir anda düğmeye basacak. Dünyadaki imtihanın saati belli. 50 dakika 50 dakika. Sen de bakıyorsun saate 15 dakikada payın var. Ama ahiret şöyle değil ki. Ölüm öyle değil. Ahirete gitmek öyle değil. Şu anda birden düğmeye basacaklar. Bir de baktın öldün gittin ahirete. Bu kadar kolay. Sen saat dakika senin tayininle, senin belirlemenle. Milli eğitim belirlemiyor ki bunu mübarek. <gülüyor> Allah Teala tayin ediyor bunu. Neyine güveniyorsun da hala tevbe-i tehir ediyorsun? Helekel müssevgifûd. Tesvifçiler helak oldu. Sevfeciler. Ne demek? Ya kulûne sevfe netûbu diyor İmam-ı Hazretleri. Devamlı derler ki, yakında tevbe ederiz. Birazdan tevbe ederiz. Daha genciz, tevbe ederiz. 60 yaşına, 70 yaşına gelmiş, daha diyor benim e, işim bitmemiş, pilim bitmemiş, ben daha biraz daha günah yapayım bakalım. Tevbeye daha vakit var. Lan nerede tevbeye daha vakit var? 60 yaşına gideriz zaten Nida geliyor. Efendim, zelun dena hasadu. Hasat zamanı yaklaşmış olan ekin gibisiniz diyor. Melekler iddia diyor. Nerede duyan var? Aa ben şimdi 50, 52, 53'e doğru giriyorum. 60 dediğin şurada ne kalmış? Birkaç sene fut bir anda geçicik, bir de bak 60 olmuş. 50'den sonra ya da iddialar var. Yani 60 ile 70 arası bu ümmetin ek serisi ölecek. Hadis şerif böyle müldürüyor. 70 yaşında geçenler, 70'e ulaşanlar ümmetimden az çıkar buyuruyor. Ümmetimin ömürleri bana arz edildi. Baktım gördüm ki hasatları yani olmuş ekini biçerler. Hasat zamanı işte adamı da eceli gelince efendim dünyadan ayırırlar onu. Nasıl ki ekini tarladan koparırlar ayırırlar. İşte ümmetimin hasadını eee 60 ile 70 arasında gördüm buyuruyor. Şimdi ne bekliyoruz? Neyi tehir ediyoruz? Neyi geciktiriyoruz? Bir an evvel tövbe etmek lazım. Bak mücrimler pişman olacak. Dünyada suç işlemişler günahkarlar pişman olacak. Ya Rabbi biz seni gördük. Hocalar vaaz etti cehennemi anlattı anlattı bize. İşte görmekle duymak bir olmaz. Ama şimdi gözümüzle gördük cehennem gürlüyor. Cehennem onları görüyor. Mimmekânin ba'id uzak yer. Uzak yer neresi? 500 senelik mesafedir diyor tefsirlerde. Yani adamın mahşere kalktığı, kabrinden çıktığı yer ile efendim e, cehennemin arası 500 senelik yol gider. O kadar uzaktan cehennem adamlarını tanıyor. Fişlemiş onlar, fişlemiş. Bunlar benim malım diyor. Namaz yok, yok, cehennemde adamı tanıyor işte. Ya Rab beni cehennemden koru, beni cehennemden kurtar dememiş ki. Bir kere Rabb'i gfirli katiyeti evmeddin. Ceza günü hatalarımı affet, huzuruna temiz çıkar dememiş ya. İşte Rabb'i gfirli vel valideyi vel mür. Bir kere Rabb'i okumamış. Allah'ım beni affet dememiş. Ramazanda dört hasleti çok yapın. İkisiyle Rabb'inizi razı edeceksiniz. İkisi de istemeden duramayacağınız zaruri hacetiniz. Şehadeti çok okuyun. İstiğfarı çok yapın. Cenneti çok isteyin. Cehennemle çok sığının. Derginin 89. sayfası. 89 kere söyledim ya. Derginin başında iki satır ya. Bunu çok okuyun. Çok. 15, 20, 50, 100. 24 saatte insan bunu 50 kere, 100 kere okumaz mı ya? Şehadetle Allah sizden razı olacak diyor. İstiğfarla Rabbiniz sizden memnun olacak buyuruyor. Bir de cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Ya e sen şimdi cehennemden hiç sığınmamışsın ki Allah. Avame cinniyminenlar. Yedi kere sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan okusa, o gün ölse cehennemden berat yazılır. Yedi kere akşam namazından sonra dünya kelam konuşmadan okusa, küti bedleu beratüm minenlar, küti civarum minenler de var. Cehennemden yani korunma yazılır. O gün ölse, o gece ölse. Elhamdülillah işte kıldığımızda hiç unutmamaya çalışıyoruz. Hatta millet unutabilir diye müezzinlere bile yaptırıyordum ben. Şimdi bazı müezzinler yapmıyor bunu ama yani müezzinler de istiğfardan sonra yapsalar bunu çok iyi olur. Millet unutuyor. Nasıl Sübhanallah elhamdülillah ilan ediyoruz cemaatta tespihini çeksin diye Bunda yaparsan o da duyar o da yapar. Yedi kere okunuyor. E şimdi sen cehennem uzaktan görüyor adamlarını. E niye onun adamları olmuşlar? E bir kere Allah'a cehennemden sığınmamışlar ki. Ya Rab beni muhafaza et dememişler. Mevla ne yapsın? Cehennem ne yapsın? Semi'u la tegayyı zavve zefira. İşte o zaman öfkelem, cehennemin öfkeli sesini böyle merkep gibi anırmasını, öyle bir bet sesi var. Kulaklarınıza gelse dünyada zarlarını, marlarını yırtar, kalplerimizi yerinden oynatır, çatlatır yani. O kadar kötü bir sesi var. Ve büyük bir sesi var. Yani 500 senelik mesafeden o gürültüden adamlar ödü kopuyor. Cehennem onları gördükleri gördüğü zaman cehennemin öfkeli sesini işitirler. Ne zaman bunlar bana gelecek? Tabii mahşerde 50 bin sene beklemek var. Cehennem sabırsızlanıyor. Tebarek edene buyuruyor. Tekâdü temeyyezu minel gâyivu. O kadar gâyızlanmış, öfkelenmiş ki bunlar ne zaman gelecek de bunları yiyeceğim, yutacağım diye. Az kalsın cehennem paramparça olacak. Her parçası bir tarafa sıçrayıp gidecek diyor. Ya. Onun için böyle gün var önümüzde ya. Şimdi işittik. E tabi işitirsin. Cehennem öyle gürlediği zaman kim işitmez? Ne yapsan ne habsalna sema. Ey Rabbimiz biz biz hakikati gördük, gerçeği gördük, gerçeği duyduk. Ve da'ulku min makanan dayyikan. Cehennemin dar dar sıkışık yerlerine atıldıkları zaman tefsirde diyor ki nasıl diyor çiviyi tahtaya sokarsa kafasına vura vura Zorla girer. Dele dele. Cehennemde öyle genişlik bir yer yok. Gireceğin yer o kadar dar. Allah Allah. Bir hapishaneye girdik de yani 20 metre belki de belki de daha fazla revirde odamız vardı. Daha evvel de girdiklerimde yani 10 metre 20 metre yerimiz var. Ne kadar darlanıyorsun? Çıkamıyorum. Yok boğulacağım. Yok nefes alamıyorum. E neye nefes alamıyorsun? Nefes oksijen var içeride. Yani insan hapishane psikolojisiyle ne kadar rahatsız oluyor darlanıyor çıkamayacağını anladığı zaman bazı insanlar zaten kapalı yerde duramama şeyleri var. Efendim e, e, sıkıntıları var yani. Gavurca kelimeler söylemek istemiyorum da onun için ağzıma geliyor. Geri atıyorum işte. Türkçesini bulmaya çalışıyorum. Şimdi öyle bir dar yerlere cehennemden atılacaklar ki çivi sokar gibi onu ateşin içine çakacaklar. Mukarranine okranine ne demek hangi şeytanlar onları dünyada saptırdı hangi şey nasıl ki hafaza melekleri sağımızda solumuzda yazıcılar var üzerimizde koruyucu melekler var ya levm hakibatun min beyni yede önünde ardında takipçi izleyici melekler tayin ettim buyuruyor. Allah'ın azaplarına, belalarına, musibetlerine karşı onları onu onlardan korurlar buyuruyor. Rahat suresinde. İşte nasıl ki meleklerimiz var? Bir de yanımızda şeytan var. Herkesin kendine ait has özel bir şeytanı var. Onunla görevli. Onu saptırmakla muvazzaf. İşte o da o şeytana uydu da dünyada onun, onun verdiği havalara uydu, keyiflere kaçtı. O şeytan ona ne dediyse yaptı ya. Şimdi de onu onunla bir zincire bağlayacaklar. Cehennemde şeytanını göreceksin. Şimdi dünyada görmüyorsun. Ne bet suratı var. O da seninle beraber yanacak. Mukarran yine zincirlerde yaklaştırılmışlar, birleştirilmişler. O vaziyette cehenneme atıldıkları zaman, işte o zaman bakacak şeytana. Ya aleyte beyni ve beyneke el meşrikayni fe bi'isel karin. Keşke seninle benim aramda, doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın be. Ben meğer seni dinlemişim, ye demiş, demişsin yemişim, iç demişsin içmişim, Zina demişsin yapmışım Efendim göbek at demişsin atmışım Sen ne değilsen seni dinlemişim Sen ne pismişsin seni, Ne biçim çehren var Lanet olsun senin tanıştığım güne Lanet olsun senin laflarını dinlediğim saatlere Beddua eder de durur Ne yarar? Birbirlerine lanet ederler Tel anum vel lanen kebira Ya Rabbi sen onlara çok büyük bir lanet ile lanet et Bunlar bizi saptırdılar İnsan şeytanları, cin şeytanlar, İnsanlardan da başlarına bela olanlar var. Lider gibi çıkmış adam, milleti çekmiş peşine firavun gibi götürmüş cehennemin dibine. <gülüyor> kavminin önüne geçecek kıyamet günü. Nasıl Musa aleyhisselam peşine düşerken geçti öne, Kızıldeniz'de boğdurdu milleti, 1 milyon 600 binlik gavur ordusunu, işte cehenneme giderken de geçecek kavminin önüne Onları cehenneme sokacak bırakacak ve bir sel virdül mevru. Bu ne kötü bir gidiş, ne kötü bir götürüş, bu ne kötü bir sevkiyat, cehennemin dibine doğru adamı götürüyor. Durum bu. Kur'an bunları söylüyor. Hepsi ayet okuyorum size deminden beri. Dahu ne alikesiburah bu Furkan suresinde. Ondan sonra demir okuduğum Hud suresinde. Şeytanlarıyla bağlı vaziyette cehennemin dar yerlerine atıldıkları zaman deavhun alike orada başlarlar. Ey bizim helakimiz neredesin gel. Ey ölüm yok musun gel. Yandık bittik kül olmuyor muyuz? Niye evem canımız çıkmıyor? Niye ruhumuz e, tükenmiyor? Çünkü neden Mevla onları öldürmüyor? Mevde. Lazun İlk dünyada bir kere ölüm var. Ondan sonra bir daha ölüm yok. Çünkü neden? Allah Teala ölümü de öldürecek. Cennet ehli de sonsuz nimetlensin diye cehennem ehli de sonsuz azap çeksin. Ölmesin. Çünkü ölürsen, yok olursa kurtulur. Gerçi kabir azabında acı çekiyor ruh ama bu tabi cehennemde öyle olmaz. O istiyor ki ruhum eklem yok olsun. Ya leytenik üntü türaba. Ah keşke ben toprak olaydım diyor. Niçin? Görüyor ki hayvanlar toprak oldu birbirinden hakları alındı, kısas yapıldı. Boynuzsuz koyunun hakkı boynuzludan alındı. Boynuz onu boynuz ona takıldı. Tosla buna bakalım. Toslattılar ona. Ödeştiniz tamam bütün hayvanlara. Qunituraba toprak olun buyuruldu. Kafirler de bunu seyrederken dediler ki: "Ah biz de toprak olaydık. Ne demek keşke dünyada hayvan olaydık." Çünkü insan olduk, profesör olduk, doçent olduk, filozof olduk, mühendis olduk, mimar olduk, cumhurbaşkanı olduk, başbakan olduk. Öyle ya Dünyada bu kadar ülkelerin cumhurbaşkanları var. Gavur. Bu kadar başbakan olan adamlar var. Bakan olan adamlar var. Dinsiz kitapsız. Tabii e, bizdekiler Müslüman da. Ama şimdi bütün dünyadaki reisler, vekiller, bakanlar bunlar Müslüman da Çoğu ülkeler gavur. E şimdi bu adam yarın ahirette hayvanların toprak olduğunu gördüğünde ne diyecek? Ya ben dünyada niye bakan oldum ya? Ben eşek çobanı bile olamam ya. Ben keşke eşek olaydım, domuz olaydım diyecek. Niye? E bakıyorsun, gavurlar zaten domuza bayılıyorlar, yiyorlar da hani bize göre konuşuyorum. Şimdi ikra ettiğin, nefret ettiğin e, ne bileyim gördüğünde midem ayağa kalkan efendim havaya kalkan kusman gelen en necis bir, bir, bir rezalet bir tipteki şekildeki bir hayvan toprak oluyor yani cezadan kurtuluyor, azaptan yırtıyor. Niye azapacaksın hayvanda? Birbirine yaptığı haksızlığı ödeşir. Ama ben neyim? O, o sayın bakanım, sayın vekilim, dünyada bir hürmetler, bir izzetler, sayın müdürüm falan çoktur bu. Bizim Türklerde çok, bürokrasiye çok önem verirler. Bürokratlara çok itibar verirler böyle. Adam 40 sene evvelki bakan, hala sayın bakanım derler ona. Ondan sonra, e, bir de geldi ahirete baksın, yürü cehenneme diyorlar adama. Adam diyor, ben, ben bakan olacak, vekil olacak adam mıymışım ya? Ben hayvan olaymışım da. Hayvan toprak oldu en azından kurtuldu. Ben şimdi nasıl yırtacağım diyor. Amme suresinin son ayeti bundan bahsediyor. Kafirler hakkında konuşuyorum tabi. Ve yekulü kafirun ya leiteni gün <gülüyor> Müslümana lafım yok. Müslüman hayvan olmak niye istesin? Ama gâvur hayvan olmaya özenecek. Dünyada adam beğenmiyordu. Orada hayvan olmaya heves edecek. Çünkü helakim neredesin gel? Ölümüm neredesin gel? Hayvanlar bile toprak oldu kurtuldu. Biz çekeceğiz. Lat'tan cevap gelecek. Lat edüli yelmesiburul vahide. La ted'u çağırmayın bağırmayın. El yevme bugün siburan vahide. Öyle bir kere ölüm neredesin işte Ya Rabbi beni yok et falan. Bırak bu numaraları buyuracak. Ve de'u siburan kisira. Daha çok bağırırsınız. Çok bağır, çok Bin sene bağıracak. Bin sene öldür beni diye. Cevap bile verilmeyecek. Çıt yok. Ya Rabbi su diyecek. Bin senede ondan sonra ne suyu Allah size suyu ekmeği yemeği haram etti buyuracak. Bin sene bağırıyor adam. ya senin şurada yaşayacağın 50-60 senenin bir efendim kaç katı? 10 katı, 15 katı. Hayatının 15-20 katı bağırtıracaklar da seni. Cevap bile vermeyecekler. Kimse duymayacak seni. Şimdi ezanı duyuyor muydun? Camiye gidiyor muydun? Rabbin çağırdığında icabet ediyor muydun? He? Ramazan geldi senin neyine? Helal haram. Dümdüz gittin. Allah dinledim sen. Şimdi diyor ki, Mevla soruyor, Ey Habibim söyle ki, benim kullarıma uyar ki, uyandır ki, ya bu cehennem mi daha hayırlı? Cehennemde hayır olur mu? Ama Mevla kıyas yaptırıyor sana. Ya bu ateşler, bu azaplar, bu belalar mı dahil? Em cennetül hul dilleti vüydel Şimdi biraz devam edeceğiz, şeye başlayamadım. Takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennetler mi dahil? Ebedi sonsuz cennette, diz boyu nimetler içinde, ölümsüz, efendim, hastalıksız, kedersiz, ihtiyarlıksız, acziyetsiz, evet dertsiz, kedersiz bir sonsuz hayat mı daha yoksa bu azaplara düşmek mi daha? Seçiminizi burada yapıyorsunuz Mevla buyuruyor. Yapın işte seçiminizi ya. Kanetle ceza Takva sahiplerinin haramdan, günahtan sakınan karşılığı bu, varacağı yer bu. İstedikleri bütün nimetler onları için. Halidin. Bir de en büyük mesele nimetin devamı. Üç gün yersin, beş gün aç. Olmadı ki. Sonsuz nimet devam ediyor. Kâne alâ rabbike ve'dem mes'ûlâ. Senin Rabbin vaat etti, söz verdi. Benim takva sahibi kullarım gelsinler, benden istesinler. Efendi Hazretleri şöyle mana verirdi. Yani sen takvaya riad et, İslam'ı yaşa, Haramlardan sakın. Yarın ahirete çık git. De ki ya Rabbi. Hani benim cennetim de. Çünkü Mevla burada ki. Bu benim sözümdür. Gelsinler istesinler diyor. Yani Efendimiz böyle mana verdi. Gel ya Rabbi de ki. Hani benim cennetim ya Rabbi. Sen vaat etmiştin. Mevla da burası. al senin cenneti. Gösterir sana ebedi saadetin yollarını. Onun için. Şimdi burada. Mücrimler. Boyunlarını bükecekler. Mücrimlerden geldik. Ve nesugul mücrimine deyiz daha. Mücrimleri sevk edeceğiz. Mücrimler kim? Suçlular. Müttekinin zıttı yani. Haramdan sakınmamış. Tabii bu kafir anlamında olursa, kafir zaten en büyük mücrim. En büyük zalim. Ama kafir değil de namaz kılmıyor. Bu da az mücrim değil. Bu da nefsine zalim. Bu da canına yazık ediyor. Sen namazsızlık ne demek ki? İmansızlıktan sonra en büyük günah ya. Ramazan gelmiş oruç tutmuyor. Bu ne büyük mücrim ya. Bundan büyük mücrim olur mu? Müslümanlar içinde. Yani adam Müslümansın hem oruç tutmuyorsun. Olacak iş değil. Rabbena bizim Rabbimiz ebu sarna. Şimdi hakkı gördük ve semiu'na. Şimdi hakikati duyduk. Farcu'na. Ne olur bizi geri çevir. Nereye? Dünyaya. Yok öyle ya ama. Dünya senin baban çift Her dakika döneceksin. Döndür bizi ya Rabbi. Ne amel salihan sin salih ameller isteyeceğiz. Namaz salih amel, oruç salih amel, teravih salamen, teheccüd salih amel, zekat, sadaka, fitre, hayrat, hasenat çok ibadetler yapacağız. Vaz nasihat yapacağız, dinleyeceğiz, millete telefon edeceğiz, mesaj çekeceğiz, milleti vazu nasihatata getireceğiz, götüreceğiz, hakka hidayet edeceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz falan falan falan. Salih ameller isteyeceğiz. Sayda say. İnna muqinun. Çünkü biz artık Gerçekten şüphesiz inandık. Çünkü dünyada neydi acaba? Ahiret var mı? Burada aç susuz duruyoruz ya da ahiret yoksa boşuna aç kaldık. Ya gusül bozuldu, abdest bozuldu, taharet lazım. İkide bir beş vakit namaz. Kazaya kalmasın. Vakit çıktı, vakit girdi. Canımız çıktı yani. E bir de ahiret yoksa ne olacak? Boşuna yorulduk. Ya sen enayi misin ya? Mevla sana seni yoktan yaratın allah Teala sana. Böyle bir şey söyler mi ya? Biz şüphesiz inanıcılarız. Artık yakinen inandık. Ve <gülüyor> ahirete yakinen inanan dostlarım var buyuruyordun. Biz dünyada onlardan olamadık. Şimdi görünce olduk. Oldun ama işinden geçti. Habibim o suçluların başlarını eğmiş böyle derken ki manzaralarını bir görseydin. ilersini demiyor. Bir görseydin diyor. Yani ne demek? Tefsirler bunu takdir ediyorlar. Cevabını levin. Ne demek yani? Müdhiş bir manzara göreceksin. Görürdün. Çok dehşet içeren. Çok korkunç bir hal. Yani hiç Allah başa vermesin diye dua ederdin. Habibim sen o manzaraları görmemen için ben sana kullarım açısından uyarman için bu Kur'an'ı indirdim Ramazan-ı Şerif ayında bu vaazları yaptırıyorum, bu ne saatleri yaptırıyorum. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı, sohbet etseydi bu hadisleri okuyacaktı. Kur'an aynı Kur'an. Bu hadis-i şerifleri okuyacaktı. Bu rivayetleri zikredecekti. Sizi azaptan korkutacaktı, koruyacaktı. Onun için ne yapalım, edelim? Mutlaka cennete gidelim. Cehennem durulacak, dayanılacak bir yer değil. Fe ale'n Allah Teala böyle bunlar cehenneme ne kadar da sabırlı. Yani Cehenneme girmeye ne kadar da meraklı demektir. Yani içkiye devam etmek, ben ateşe dayanırım demek. Kumar oynamak, zina etmek, yalan konuşmak, gıybete devam etmek, tevbe etmemek, vazgeçmemek, ya Rabbi beni yak demektir. Mevla buyuruyor, siz cehenneme nasıl dayanacaksınız? Ne mısınız siz diyor ya. Ya Rabbi sen bizi cehenneme götürecek inançlardan, amellerden, huylardan, şu mübarek seherlerde var mı isteyen? Yok mu isteyen vereceğim? Buyurduğum saatlerde istiyoruz cennetini nasip eyle. Sana sığındık azabından, gazabından muhafaza eyle. Amin. Bir kısa ara veriliyor. Hemen devam edeceğiz inşallah. Bismillah ve elhamdülillahi ala seyyidina rasulillah muhammedin ve ala alihi sahbihi Evet. Şimdi cehennem ehli cehenneme sevk edilecek ee, ayet kelimesinde takva sahipleri Rahman'ın rıza makamı olan cennete edilecek, binekli cemaatler halinde cehennem ehli de ve nezugul mücrimine mücrimleri, suçluları da sevk edeceğiz. la cehenneme, cehenneme sevk edeceğiz. Şimdi bu oradan devam ediyoruz. Ve yusakü ehlün nari nâri. Cehennem ehli, cehenneme doğru sevk edecek. Kolayımıza geliyor konuşması, dinlemesi. Hikaye dinler gibi dinliyoruz. Biz cehenneme elinden ol, olsak, olursak Allah muhafaza, olmayacağımıza da garantimiz yok. Nasıl buna tahammül edeceğiz ya? Cehennem. Hani Müslüman olarak imanımızı kurtarırsak Yine çıkması var ama bir dakikalığına bir anlığına bile o ateşte yanılır mı ya? Ne ateş hazırladı Allah? Niye bu nefse uyuyoruz, bu şehvetlere kapılıyoruz? Niye fren yapamıyoruz biz ya? Feydâden eûmina cehenneme yaklaştıkları zaman Allah muhafaza yanaştırma ya Rabbi yaklaştırma ya Rabbi sesinden nefesinden muhafaza et sesini işittirme 500 senelik mesafeden duyuluyor Kabrimizden kalktığımızda ceh ceh ceh cehennemin en ufak bir gürlemesini bize duyur duyurma ya Rabbi Alemi. Tuttihat evbaba cehennemin kapıları açılacak. Fes takvelu tümü cehennem zebanileri melekleri onları karşılayacak. Bi al hadid demirden kamçılarla kıp kızıl ateşten demir ateş gibi olmuş. Feda dhalun nara lem yebkamil mu'zun illa lizmu Cehenneme girdikleri zaman hiçbir uzuvları yanmamış kalmayacak. Her bir uzuvlarına, parmağına, tırnağına, eline, ayağına, gözüne, kulağına, her bir uzvuna azap yapışacak. Böyle ikide bir aynaya bakıyorsun. Yakışıklı mıyım, şu mıyım, bu mıyım. Kafanı, gözünü tarıyorsun falan. Ondan sonra kendini de ne kadar beğeniyorsun. Şöyleyim, böyleyim falan. İşte o bütün gözlerine, yüzlerine, kaşına, kirpiğine ateş dolacak ya. Sen buna niye gösteriyorsun? Bu günahlar bu kadar tatlı mı geliyor sana ya? Kemmin ve cin sabihin ve lisanin fasih Gadem beyne etbâkın nâri yasih Nice güzel yüzlüler, nice güleç yüzlüler, nice fasih sözlüler, dilliler Yarın cehennemde ateş tabakaları arasında feryat edecekler diyor. Yüzün acı gözün acı ya. Ağzına diline acı ya. Sen cehennemine mi yakışırsın? Sen ce cennetlik adamsın ya. Sen cennetlik olma layıksın. Bu nimetler sonsuz hayat sen için hazırlandı. İki günlük sabret. Oruca sabret. Zina yapmamaya sabret. Namaza devam et. Bir vakit kaçırma. Biraz sabır. Birazdan öleceğiz ya. Yapma da kardeşim. İmmâ hayyetun tenheşuh. Ev nârun tesfâhuh. Ev melekun yadribuh. Cehenneme girdiği zaman ya bir yılan gelecek nasıl pitonlar nasıl büyük yılanlar aman yarabbim. boy devenin boynu kadar gelecek ya yılan seni dalacak seni sokacak zehirini içine öyle bir bırakacak gibi böyle inim inim inleyeceksin Ze her zerrene o yılanın zehri işleyecek o içki içenlerin efendim eroin kullanan esrar içenlerin bonzai içenlerin o başına gelecek o yılanların içki kumar içki ve e, uyuşturucu kitabımda son çıkan kitabımda ne hadisler ne rivayetler var bir okuyayım bakalım cehennemde aslında orada ne yılanlar hakkında hadisler var ya bir yılan sokacak ya bir ateş gelip yakacak de, derisinin sipsiyah edecek kapkara edecek telfehu manasne yani telfahuhu cümün nahr yüzlerini ateş yalayacak böyle. Yani sipsi siyah edecek. Ev meleği bu ya da bir melek gelecek. Bir taraftan yılan sokuyor, bir taraftan melek indiriyor kamçı. Meleğin o kamçısı diyor bütün dünyada yaşayan şimdiki 7 milyar insan üzerine bir kamçı vursa hepsi düşer ölür aşağı. O kamçı tek başına senin kafana inecek veyahut da sırtına vurulacak. Bu değmez ya buna. Seyyid'e darbe ve melek, 40 Melek diyor bir demir kamçıyla darbe indirdiği zaman 40 sene boyunca cehennemin dibine doğru aşağı düşecek ve cehennemin dibine ulaşamayacak. 40 sene sene. Çocukluğumu çıksam benim hayatım kadar ya. 40 sene iniyor böyle devamlı iniyor. İniyor iniyor aman ya Rabbi ben işte dayanamam. Kapalı yere hiç dayanamıyorum. Böyle efendim. Havasız yere hiç dayanamıyorum. Aşağı doğru. Yani o kömür madeninde çalışanlara ne kadar acıyorum dua diyorum. Ne zor işleri var ya. Nefesim böyle yarı yolda tıkanmaya başlar. Oksijen olsa bile yani. Herhalde şey olarak. Beynim böyle komut veriyor. Zor iş ya. Sen 40 sene dibine doğru gider de ne yapamaz? Efendim dibine ulaşamaz. Sümmer <gülüyor> fahülleb. Sonra aşağı doğru iner iner alev onu kaldırıyor bir daha. 40 sene aşağı alta iniyor, dibine gidiyor. Sonra alevler geliyor. Alevler onu parlatıyor, harlatıyor. Yukarı doğru fırlatıyor. Feyadrubul <gülüyor> <gülüyor> melek. Melek yukarı çıktığı zaman cehennemin ağzına doğru geliyor. Melek bir darbe daha indiriyor aşağı. Feyhvi finnar. <gülüyor> Yeniden 40 sene aşağı. Feyda beda resul darbe Biraz başı yukarı çıksa cehennemin ağzına kadar gelse, kafası biraz şöyle cehennemin ateşinin dışına doğru çıkması belirse, hemen başka bir melek oradan bir darbe daha vay vay vay vay vay ve bu kavlu Teala. Kur'an'dan ayet mi istiyorsun? İşte Allah-u Teala'nın şu kavlu şerifi bundan bahsetmektedir. Nisa suresi 56. ayet kerimesine estaizubillah kullemâ nevvacet yulüdühüm beddelnâhüm cülüden gayraha liyedhûkul azâb İn Allah hakim. Ne zaman cehennemde yananların derileri yanar, pişer, dökülmeye başlar. Ya çok iyi piştiği zaman kendi kendine kemikten ayrılır. bizi Cidde'de bir yere götürdüler. Bir arkadaş ondan sonra oğlak pişirmişler orada. Böyle getirdiler kocaman onlar Arap işi. Kazanılan şeyle böyle getirdi. Ben de ne yapıyorlar dedim. Kaldırdılar böyle şimdi. Ölük oğlağı niye kaldırdılar pişmiş oğlağı dedim. Allah Allah bize dedim havamı atıyorlar işte bak falan. Kaldırılar böyle yaptılar. Şöyle. Bir salladı bütün et aşağı düştü. Gözümüzün önünde bir tane et kemikte kalmadı. Çok iyi pişince bir de çok taze olunca böyle. Bak şimdi sen orada oğlak yiyorsun. Halbuki orada hemen aklıma geldi herhalde öyle hatırlıyorum. Birkaç seneler oldu. Hemen aklına ne gelecek? Ya cehennemde beni böyle pişirirlerse ondan sonra pişmiş etler salladığın gibi dökülür. Bunun gibi benim de etlerim lime lime dökülürse benim halim ne olacak? Hadi bu oğlak diri diri pişmedi ki. Öldükten sonra pişti. Beni nasıl pişirecekler? Diri diri. Ne ölmek var? Ne doğru dürüst bir yaşamak var. Hani ne derler? Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. E tabii ki pişmiş tavuk öldükten sonra pişti. Onun için. Senin başına gelen diri diri geldi. Daha zor. Aklımız başımızda, şuurumuz, idrakimiz yerinde. Şu kadar en ufak bir iğne bassa bas bas bağıran adamız. Cayır cayır yanıyoruz. Buna tahammül edilir mi? Bu göze alınır mı? İş mi bu ya? İşte etleri piştiği zaman derileri böyle tam olgunlaştığı zaman lime lime dökülüyor. Betleham çuludan gayrı taze yeniden deriler değiştirdik onlara. Niye? E o zaman ölürler. Ölmelerini istemiyorum Allah buyuruyor. Liye du kul Azabı tatsınlar. Öyle bir kere tatıp da yanıp da ölürse evcama cehennem biter. Halbuki ben ne buyurdum? Halidine fiha ebede Cennet eyli içinde ebedidirler çıkmayacaklar. Cehennem eyli içinde takdir buyurdum ki orada muhallet müebbet kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Sonsuz azaba dayanılım ya. Hadi nimet bir yerde kesilse ölsen gitsem falan falan. Yine azap çekmiyorsun ya. Lezzetinden mahrum oldun. Ama azap dayanılacak bir şey mi? Hele bir de devam ederse öyle bir de sürekli olursa Biraz dişin ağrıyor biraz başın ağrıyor Kafanı duvara vur vuruyorsun ya Morfini uyuşturucu Getiriyorsun iğne yapıyorlar Bilmem ne yapıyorlar ağrını dindirmek için Uyuşturucu iğneler var o şeylerin içinde yeşil ceteli kaplar var bana Bazı kere çok ağrı vurur Birkaç senelerde o kadar aşırı olmuyorum ama Bazı kere yap oluyordum yani Acile kalktım yani Durmuyor ağrılar Dayanılmaz kim bilir o cehennem azabının kaç binde biri bile etmez yani. İnne Allah'a kâne azîzen hakim. Allah aziz, Allah ulu ve kavi. Allah işine galip. Allah Teala buyurduğunu yapar. Allah teala kimse acize demez. Neyle güveniyorsun da Allah'a karşı direniyorsun ya, Dikiliyorsun. Hakibi <gülüyor> Allah her işi yerinde yapar. Kim azaba müstehak ise ona azap eder. Kim layık ise ona onu buldurur. Layığını buldurur. İnşallah bizi bu sahurlar seherlerde yaptığımız evel zikirler, tevbeler, dualar, istiğfarlar, kıraatler, tilavetler, teravihler, teheccüdler hürmetine affeder, mahvret eder, lütfeder, kerev eder. Mubarek Ramazan şerifte mutlaka Kadir gecesini bulmaya muvaffak eder. İşte bu sene 21. geceyle 27. gece tabii çok, en çok önemli geceler. 17. gece bak 17, 21, 27 bunlar çok önemli. Özellikle bu sene 21. Cumartesi de pazara bağlayana çatıyor. İnşallah mescitte Ahmet Yesevi'de buluşacağız inşallah. Baya bir, bir şeyler, ibadetler çıkaracağız inşallah. Nasıl olsa ertesi günde pazar. Millet azar ama Ramazan'da azamaz. Onun için e, beraber bir teravih kılacağız inşallah. Yani biraz da güzel okuruz. Uzun okuruz yani güzel demem. Yani Yasin okuruz. Tebarek okuruz değil mi? Ne güzel surelerle kılarız. Eftal surelerle kılarız. Hiç belli olmaz. Belki bir tesbih namazı kılarız falan filan. İşler büyük işler bunlar yani. öyle Aziz. Mevla Hakim. Kale. Rivaat devam ediyor. Ve belagena... Bize ulaşan rivayete göre yani sahabeden ve tabiinden sahabeden tabi. Burası sahabeye çok yakın dönem bu. Sahabeden Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Kafadan kimse konuşamaz din hakkında. <gülüyor> Cehennemde yananların derileri her gün yedi kere değiştiriliyor. Yepyeni yanıyor böyle pişiyor, düşüyor. Bir daha yepyeni taptaze süt çocuk derisi gibi. Neden? Derine kadar taze, hassas olursa o kadar azabı daha çok içine çekiyor, hissediyor. Mevla yakmak için, azap etmek için. Derilerini günde yedi kere değişiyor. Bu adam bin kere, bin sene yaşasa aman ya günde yedi kere. Senene kadar. Sene ahiret günlerinden bir gün sizin sadıklarınızdan bin sene kadar. Ve innevmen inde rabbike ke elfi senetim min ma Rabbin nezdinde bir gün sizin saydığınız senelerden bin sene kadar. Aman ya Rabbi. Bu kadar binlerce on binlerce yüz binlerce kere ne olacak? Derilerin dökülecek yeniden ölüm yok acı azap devam etmek için taptaze deriler verilecek. Bu ne büyük belada? Feda taşa susadığı zaman neade bir şurbi ve uteb ilhemi mi? Susamak var azap var ahirette susamak var. Evet, susadığı zaman efendim su diyecek. Es'ad ve en istagiz bima'in ve sa'et mortafa. <gülüyor> Sadık Kur'an-ı Kerim bu kadar azapları söylüyor. Allah Teala boşuna mı milleti korkutuyor, bizi korkutuyor? Bunlar yok da mı? Boşuna mı arkadaşlar? Onun için bu sıcak günlerde ciğerini Allah için susuz bırakan, oruç tutan sizler inşallah cehennemde düşmeyeceksiniz, cehennemde susuzluk çekmeyeceksiniz inşallah. Hele hadis-i şerifte öyle buyruluyor. Sıcak günde ciğerini Allah için kim susuz bırakırsa Mevla onu mahşer gününün cehennemin susuzluğundan emin kılar. Ame el En büyük panik gününde, en büyük feriat fiğan günü olan Maşer günde Allah ona susuzluk çektirmez. Burası çok önemli. ve su isteyecekler, su istedikleri vakitte imdat diyecekler, medet diyecekler. Ya Rabbi yandık diyecekler. Onlara bu sefer ne getirecek? Hamim getirilecek Hamim ne? Kaynar su. Öyle bir suyla onlara yani onlar da zannediyorlar ki melekler onlara taslarda bir şeyler getiriyorlar. Onlar da diyor bize su verecekler. Acıdılar bize. Cehennemin meleklerinde zerre kadar merhamet yok. Çünkü allah Teala zebanilerden cehennem görevlilerinden acıma hissini almış. Eğer almasa cehennemdekiler öyle bir bağırıyorlar, öyle bir yanarken bağırıyorlar ki en ufak yani dünyanın en merhametsiz, en vicdansız adamı olsa mesela, e, orada acır. Onun için Allah Teala meleklerden acımayı almış ki, onlar yandıkça, bağırdıkça bunlar zevk alıyor. Zevk alıyor, lezzet alıyor. Yanın diyor. Yıkılın diyor. Yakılın diyor yani. Çünkü neden? E siz Allah'ı dinlemediniz, Allah'a isyan ettiniz. Allah kitap tanımadınız. Onun için pabuç bağlı. Bu dünya hayatı mizah değil. Bu dünya şaka değil, oyun değil, oyuncak değil. Bu dünyanın saatleri, dakikaları, nefesleri zayi edilecek kadar değersiz değil. Cevherlerden mücevherlerden daha kıymet. Bir nefeste bir Allah demek. Bir La ilahe illallah demek. Bir Sübhanallah ve Bi Hamdîm. Bir Estağfirullah demek. Bu dergideki şahadet, istiğfar ve cennet istemek, cehennemden sığınma dualarını söylemek. Bunlarla ahiret kazanılıyor Bunlarla cehennemin azabından Allah'ın gazabından kurtuluyor insan Sen bu dakikalar nefesleri Nasıl filmlerle sinemalar hahalarla, Yapma etme be insan Ben kendimi neden sakın duruyorum Sana da onu söylüyorum Kendimi hayra delalet ediyorum Seni de hayra delalet ediyorum Kendimi azaptan korumak istiyorum e Sana da bu bilgileri aktarıyorum Söylüyorum Dinleyin dinletin ya ahirette inlemeden şimdi dinleyin. Kim dinler sizi yarın? Kim duyar sizi yarın? Binlerce sene bağırsanız kim yanıza gelir yarın ahirette mahşerde? Onun için dünya çok ciddi bir yer. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif. Işte bir haftasını geçirdik. Bir anda bitecek. Bunda Rabbim bir Kadir Gecesi gizlediği, Bütün günahlarımızı onda affetmek için meleklerle misafah ettirmek için ve dualarımızı kabul etmek için Affu keremini tecelli ettirmek için işte önümüzdeki gecelerde işte bazı faziletleri yaklaşınca söyleyeceğim inşallah gecelerinden birkaç gece evvel hep uyaracağım inşallah uyaracağım ama ezanda, namazda niyeti yok ki kul ezanda kulağı olsun yani adam kadir gecesini e, ihya edeyim diye niyetlenmiyor ki bizim sohbetlerimizi dinlesin Efendim cennete girmek için ne lazım? Cehennemden korunmak için ne lazım? E, niyetli olan adam dualarım kitabını açar okur bu kadar 70 tane eser yazdık size. Salavat i şerifelerle dolu, zikirlerle dolu istihbarlarla dolu. Bu kadar risaleler, bu kadar ilimler mümkün mertebe anlayacağınız dilde tercüme ettik size. Cem ettik size. Bunlar neyin yoluna delalet ediyor? Neyinize yarayacak? İşte ebedi ahirette. Su istedin mi? Onlar sana su verecek. Yandım dediğim seni cehennemden çıkaracak. Şefaat edecek. Cennet istemek ve cehennemden sığınma dualarını çok yapın. Ekfirû min meseletil cennet ve teavvudî minennâ. Fe innehu mâ şâfîhân Şefaatleri kabul olmuş. iki şefaatçi du duadırlar. Cennet isteyenlere, cennet dile gelip Ya Rabbi bu kulunu bana nasip et diyecek. Hele cennet kapılarının açık olduğu Ramazan-ı Şerif'te olursa. Cehennemden sığınanlar, cehennem duyup dile gelecek. Ya Rabbi bunları benden azad eyle. Yani şun mübarek saatlerde bu duaları yapmak imkanları varken, yan gelip yatmak, lega yapmak, efendim oyun havaları yap, bilmem nelerle, eğlencelerle, Ramazan eğlenceleri mi olur ya? Ramazan ibadetleri olur, Ramazan zikirleri olur, Ramazan duaları olur. Yüz kere yarhamen rahimin her gün bırakmayın. Yüz kere subhanallah ve her gün bırakmayın. Mübarek gecenin ayrıca nafile namazları var dergide yazılmış. Onları kılmaya gayret edin. Kazanmaya çalışalım. Bak cehenneme girdiği zaman su diye bağırırsın. Mevla sana bu kadar sular verdi. Bak biraz oruç tutunca susuzluğun ne olduğunu anlıyorsun. E bir de bunun bir sene değil, iki sene değil, yüz sene değil, bin sene değil, ebedi su isteyenler olacak ya. Ama Mevla ne cevaplar verecek? Dinleyip dinletenler. insanları arayanlar. Ben gece gündüz dua ediyorum. Kim sohbet başladığında mesaj çeker. insanlara haber eder. Bir kişinin dinlemesine vesile olur. Allah onun dünya ahiretlerini mamur eylesin. Allah onun çoluk çocuğunu bu dinden ehli sünnetten ayırmasın. Bütün zürriyetini bu yola çevirsin. Salih'in salihata ile hak eylesin. Hepsini cennette cem eylesin dostlarıyla beraber. Şu tebliğ, şu davet, şu sohbetleri duyurmak bu kadar insan habersiz, gafil. En büyük iş budur. İşte cehennem ortada azaplar ortada böyle bir tehlike varken çocuğumuzu bekliyor namaz kılmıyor kızımızı bekliyor açık gezen teyzemizi bekliyor yani böyle bir azap tehlikesi sevdiklerimiz için e bizim için de tabi tehlike mevcut biz bunları uyarmadan duruyoruz ne merhametsiz, vicdansız oluruz ya onun için duyuralım inşallah Allah da bizi fazlu keremiyle kayılı muratlarımıza nahil eylesin korktuklarımızdan emin eylesin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin aleyhi ve sellem. Teslimen kethira. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Amin. Salla aleyke ya khayral varâ. Ci'dadi habbatin zimali ve eklerâ. Salla aleyke allahu maa gâytun hemâ. Havqa suhûli ve biljibâli ve